Bismillahirrahmanirrahim. Tilkeler sunu fadzlna bazıları onlardan bazıları onlardan bazıları onlardan bazıları وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْمَسِيحَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَئِنْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتُلْتَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِنْ بعد ما جاءتم البغينات Vulşa Allahu ma quntetelu, alakin Allah yazgalu ma yurid. Ya amanu mimma Mimma razaqonakum min qab'li an yatiya yawmul la bay'un fiyi Wala gul'a Wala gul'a hul'atun wala şefa'atun كافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذوا سنة ولا نوم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا ve la yuhiyutun bşeyim m elmhi illa bma şa ve cag kürsiyhu cemaat ve La ikraf la ikraf fitdin. Qad tabiyanı rüşdü min إِلَّا إِنْ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ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 Biraz sesimde bir sıkıntı var. Hakkınızı helal edin. Yine Rabbim Celle ve Hazretleri yardım edecektir inşallahı rahman. Şimdi okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerin kelime mealini vereceğiz inşallah. Bakalım Mevlamız Celle Hazretleri bize daha neler buyuracak? Evet. Tilke işte o. Ney? Tilka'r resul. Tilka'r resul. İşte o resuller ki nedir? Faddalna üstün kıldık. Nasıl üstün kıldık? Ba'dahum bir kısmını daha ala ba'd bir kısmını bir kısmının üzerine üstün kıldık Cenab-ı Mevla öyle buyuruyor Gö gönderdiğimiz Resulleri o Resullerimizden bir kısmını bir kısmına üstün kıldık men kelleme kendisiyle konuştuğu kim? Allahu Allah. Allah'ın kendisiyle konuştuğu daha ne yaptı? ve refa'a yükseltmiştir neden yükseltmiştir? Kimden? Bazısını da. Ne bakımında yükseltmiştir? Daracat, dereceler bakımında. Kimisini de dereceler bakımında yükseltmişiz. Ve <gülüyor> ateyna <gülüyor> verdik. Kime verdik? İsa, <gülüyor> İsa'ya. <gülüyor> İsa Aleyhisselam'a da verdik <gülüyor> kimdir o İsa İbne İbne Meryem Meryem'in oğlu Meryem anamızın oğlu neyle efendim derecelerle yükseltti elbeyinant apaçık delillerle daha ne yaptık ve eyedna ve onu destekledik Neyle destekledik? Bir ruhil kudüs. Ruhul kudüs ile. Mukaddes ruh ile. Cebrail ile destekledik onu. Velev şa'a. Velev eğer şa'a dileseydi. Kim dileseydi? Allah'u Allah dileseydi. Maktatele öldürmezlerdi. Maktatele öldürmezlerdi kimi öldürmezlerdi ellazine ellazine min ba'dihim onlardan sonrakiler ellazine onlar ki min ba'dihim onlardan sonrakiler min ba'di ma ca'athum kendilerine geldikten sonra ne geldikten sonra el -beynaet apaçık deliller, apaçık belgeler geldikten sonra velakin, fakat ancak ihtilafı ardında ihtilafa düştüler. İhtilafı Neden? Kimlerden ihtilafa düştürler? Seminhum, onlardan böylece onlardan bazıları ihtilafa düştüler men kime, men kim kim yani kim herhangi her kim amene iman etti. Onlardan bir kısmı iman etti. Ve minhum yine onlardan men kimi de kafar, küfre girdi, inkar etti. Velev şa'e velev şayet şa'e dileseydi. Kim dileseydi? Allah'u Allah'a Allah ne yapardı? Yef'alu yapardı ma yuridun, ma yuridun. Dilediğini yapardı. Yani şimdi Mevla-i bize şunu anlatıyor. Bakara suresinin 253. ayeti. İşte o Resuller ki biz bir kısmını bir kısmının üstünde bir kısmına üstün kıldık ki onlardan Allah'ın kendisiyle konuştuğu da var. Bazısını da derecelerle yükselttik. Meryem oğlu İsa, İsa'ya da apaçık deliller verdik ve onu ruhul kudüs ile destekledik. Allah dileseydi onlardan sonrakiler kendilerine apaçık deliler geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Ancak ihtilafa düştüler. Böylece onlardan kimi iman etti kimi de küfre girdi. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi fakat Allah dilediğini yapar. <gülüyor> Baba bir şey alabilir miyiz? Biz, Ahmet, bir de uyuyanlara da suverin uyansınlar. Evet. Bundan sonra ya eyühe ey Ya kim o ey dediği eyellezine amenu ey iman edenler. Ey iman edenler. Burada sadece iman edenlere hitap vardır. Ey iman edenler ne yapın? Enfiku infak edin. Allah yolunda harcamada bulunun. Neden? Mimma razıqnakum Size rızık rızık olarak verdiklerinden infak edin. Neden? Min kabliyeti Min kabliyetiye Gelmeden önce Gelmeden önce. Ne gelmeden? Yevmun gün yani o gün. Hangi gün? La olmadığı. Ney olmadığı? Beyun hiçbir alışverişin olmadığı bir gün gelmeden ne yapın? İnfak edin. Fihi o size rızık olarak vermiş olduğu şeylerden onun içinden verin ve la hul hulletun hiçbir dostluğun fayda vermediği bir gün. Ve la şefaatun hiçbir şefaatın, hiçbir yardımcının fayda vermediği bir gün. Vel kâfirûn kafirler, Hum onlar ta kendileridir ki zalimin zalimun zalimlerle ta kendileridir. Yani şimdi Mevla Celle Velalâ Hazretleri buradan ey iman edenler Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun, hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimiz şeylerden infak edin. Kafirler, zalimlerin ta kendileridir. Ey müminler Allah'ın size lütfetmiş olduğu maldan onun yolunda harcayın. Zekatı verin, hayır, iyilik ve salih amel işleyerek malınızı harcayın. O korkunç gün gelmeden bütün bunları yapın. Zira alışveriş yapıyormuş gibi hiçbir malı kendiniz için bir fidye olarak veremeyeceksiniz. Öyle bir gün gelecek. Ahirette efendim ne para geçer ne pul geçer. Hiçbir şey geçmez. <gülüyor> evet. Allahu Allah la olmayandır. Ne olmayandır? İlahe ilah İlla başka huve kendisinden. Allah'tan başka o ilah olmayan Allah'tır Celle Celaluhu. O Allah öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kimdir o? El hayy. Haydır. Diridir. El kayyum. Kayyum'dur. Kaindir. La ne te'hudu ne onu tutar. Ne tutar? Sinetün bir uyku, uyuklama. Yani o öyle hay ve kayyum olan Allah'tır ki onun ne bir uyuklama tutar ve ne umun, ne de bir uyku tutar onu. Lehu onundur. Mahfis samavati gökler göklerde ne varsa onundur. Ve mafil erdi ve yerden de ne varsa onundur. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Men kim? Zalledi yeşfe'ah. Kim şefaat edebilir? Kimin? Neden andahu onun katında? İlla ancak bir iznihi izni olmaksızın. Yani onun katında onun izni olmaksızın kim şefaat edebilir? Kim şefaat edebilir? İlla bi iznihi ancak o onun izni olursa. Yalemu bilir. Ne bilir? Ma beyne önlerinden olanı da bilir ve ma kalfehum arkalarında olanları da bilir yani o Allah öyle bir Allah'tır ki onların önlerinde olanı da bilir arkalarından olanı da bilir kavrayamazlar neyi kavrayamazlar bir şeyin hiçbir şeyi kavrayamazlar neden min elmihi onun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar Hiçbir şeyi kavrayamazlar. Şeyin hiçbir şeyi. Min elmihi onun ilminden illa ancak kavrarlar kavrarlar neden? Bima şae dilediğinden başka. Allah neyi ne kadar dilemişse onu o kadar kavrayabilirler. Vasi'a kuşatmıştır yani geniştir, kuşatmıştır neyi kuşatmıştır? Kursiyuhu onun kürsüsü burada kürsü mecazi manadadır. Kürsüsü onun kürsüsü kap, ka, kap, kap, kaplamıştır, kuşatmıştır. Neyi kuşatmıştır? Samaviatı gökleri, vel ardi yeri, val arda yeri. Onun efendim kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Walla ve, ye ve ona ağır gelmez. Neyin ney ağır gelmez? Hifzuhuma onların muhafaza etmesi, onların muhafaza altında tutması ona ağır gelmez. Ve yine şüphesiz hu ve o o Allah ki. Aliyun Ali'dir. Aliul Azim. O Allah Ali'dir, Azim'dir. Evet. Ya. Bu Ayetel kürsünün manasıydı. Bu okuduğum ayet. Evet. 255. ayet. Allah kendisinden başka bir ilah olmayan hay diridir, kayyum ayakta durur, yani ayaktadır. Kayyum, dipdiridir, yani kaimdir. Onu ne bir uyuklama tutar, ne de bir uyku. O yarattıklarına benzemez. Yarattıkları, efendim, yaratıklar, onlara uyku da tutar, uyuklama da olur. O öyle bir Allah'tır ki, onun ne uyku tutar, ne uyuklama olur. Göklerde ve yerde ne varsa, onundur. İzni olmaksızın onun katında kim şefaat edebilir? Hadi bakalım şimdi şefaatçılar çıksınlar bakalım. Yevmul Mahşer'de acaba kendilerinden başka mesela kendilerini kurtarabilecekler mi? Ancak şefaatin özel yetkilisi Hazreti resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra Allah'ın dilediği kimselere verdiği şefaattır Allah dilerse. Ama resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati kesindir. Onun dışındakiler kime dilerse ona verir. Onların önlerinde ve arkalarında olanı bilir. Onun ilminden, dilediğinden başka hiçbir şeyi kavrayamazlar. Onun kürsüsü, gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onların muhafazası ona ağır gelmez şüphesiz. O Ali, uludur, yani yücedir, azim çok büyüktür. Evet. la ikrahe la yoktur ikrahe zorlama ne yoktur ne zorlaması yoktur neden fiddini dinde zorlama yoktur şimdi bu kelime manasını vereyim de o konu üzerinde biraz duracağım inşallah kad şüphesiz muhakkak tebeyyene iyice ayrılmıştır neyi ayrılmıştır rüşte Rüştü. doğruluk Minel gayyi sapıklıktan ayrılmıştır. Femen her kim, artık bundan sonra her kim yakfur tekfir edip küfrederse, inkar ederse neyi inkar ederse bitdaguti çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Her şeyde inkar eder ama bunu inkar edemez. Bitdaguti, taguti inkar ederse ve yu'min iman ederse kime? billah Allah'a muhakkak istem, اِسْتَمْ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ Muhakkak yapışmıştır. Neye yapışmıştır? بِالْعِرْوَةِ Bir kulpa yapışmıştır. Hangi kulp? وُثْقَى sapasağlam bir kulp. عِرْوَةُ الْوثْقَى sapasağlam bir kulp. لَنْفِسَامَ لها. لن لَهَا O öyle bir kulptır ki لَنْفِسَامَ لَهَا o kopması mümkün olmayan bir kurt. Ve şüphesiz ki vallahu Allah semî'un semiyyettir, alimun alimdir. Şimdi Cenab-ı Mevla Celle Hazretleri 256. ayette dinde zorlama yoktur. Şüphesiz doğruluk sapıklıktan apaçık iyice ayrılmıştır. Artık kim tağutu tekfir eder edip Allah'a iman ederse muhakkak kopması mümkün olmayan sapasağlam bir kurpa yapışmıştır. Şüphesiz Allah semî işiticidir, alim bilicidir. Yüce Allah'ın Celle Celaluhu dinde zorlama yoktur buyruğu ensardan salim oğullarına mensup El Husayn adında bir kişi hakkından hazır olmuştur. Şimdi ayetlerin nüzul sebeplerine iyi dikkat edelim. Eğer ayetlerin nüzul sebebini anlayamazsak, bilmezsek ayetin efendim tam manasıyla neye dalalet ettiğini anlamak çok zor. Evet. El Husayn adında bir kişi hakkından azil olmuştur. Bu Ensardan Salim oğullarına mensup olan. Bunun Hristiyan olmuş iki oğlu vardı. <gülüyor> Hristiyan oğlu olmuş iki oğlu vardı. Kendisi de Müslümandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ben bunları İslam'a girmek için zorlayayım mı? Çünkü bunlar Hristiyanlıktan başka bir dine bağlanmayı kabul etmiyorlar. Demişti. Yüce Allah bunun üzerine bu ayeti kelimeyi indirdi. La ikrahe fiddini Dinde zorlama yoktur. Yani gel sen zora ki benim dinime gir yoktur. Ama dine girdikten sonra da zorlama orada başlar. Bu ayeti iyi anlamak lazım. Yani <gülüyor> dine girdiğin zaman, dine girmeyen için yok. Girdikten sonra İslam neyi emrettiyse onu yapacak, neyi yasak ettiyse ondan kaçınacak. Yok canım burada zorlanamam diye bir şey yok. Herhangi bir dine mensup bir insanın, efendim, o insanı gel efendim zora ki dine sokamazsın. Ancak efendim cihad yoluyla olursa o ayrı bir konu o da belli bir yere kadar devam eder. Kişinin kendi kalbinin içindeki iman olacak. Evet. Yani kılıç ile Müslümanlık olmaz. Evet. Yüce Allah bunun üzerine bu ayeti kerimeyi indirdi. Bir diğer rivayete göre bunları İslam'a girmeye zorlamış bir rivayet böyle bir rivayette demiş benim iki oğlum vardı var bunlar efendim ikisi de Hristiyan olmuş ben onları zorlayayım mı diğer bir rivayette de zorlamış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelip davalaşmışlardı babaları ey Allah'ın Resulü benim bir parçam olan çocuklarını ben göre göre bu çocuklarımın cehenneme gir cehenneme girmemi razı gö gösteremiyorum, rıza olamıyorum, razı olamıyorum demiş ve bu ayet-i kerime bunun üzerine nazil olmuş onları sonraca sonra Allah efendim al babası onları bırakmıştır. Şimdi <gülüyor> bugün maalesef öyle bir zihniyet yatıyor ki kafa insanların kafalarında. Adam bir tarafta Müslümanım diyor. Öbür tarafta diyor efendim diyor. Dinde zorlama yoktur. Sen Müslümanım diyorsan dine girdikten sonra namaz kılmak zorundasın. İşte bu zorlamadır. Zekat vermek zorundasın. Bu senin keyfine bırakılmamış. Hacca gitmek zorundasın malın varsa. Zekat da malın varsa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, hazretleri efendim döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde efendim zekatını vermeyen bir kısım insanlar vardı. Hazreti Ebubekir onlara efendim eğer ki zekat vermezlerse ben onlarla savaşırım demişti. Önce Hazreti Ömer karşı koymuş, sonra nasıl olur? Bunlar işte namaz kılıyor, bunlar efendim işte oruç tutuyor, bunlar zekat veriyor, zekat bunlar zekat vermiyor diye, efendim bunlarla nasıl savaşacaksın? Sonra diyor, baktım ki diyor, Allah Celle Hazretleri, Hazreti Ebu Bekir'in diyor gönlünü buna efendim meylet, meylettirmiş, ondan sonra Hazreti Ömer Radiyaların Hazretleri onu anlamaya başlıyor. Onun için değerli kardeşler. Şimdi bundan ötürü yani dinde zorlama yoktur. Elhamdülillah Müslümanım içki içerim. Elhamdülillah Müslümanım kurma, kumar oynarım. zina yaparım. Şunu yaparım. Bu mübah değildir. Müslüman için bu mübah değildir. Allah'ın helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. İnkar ederse kafir olur, dinden çıkar. Bütün ameller de boşa gider. Bundan dolayı Allah'a sığınıyoruz. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Evet. Şimdi <gülüyor> Akaid'de kalmıştık. Bu e, 180 efendim e, şey 180 dedim. 100, 100, 256 256'da bitti. Allah nasip ederse e, önümüzdeki e, hafta biiznillah 257. ayette başlayacağız inşallah Bakara suresinin. Şimdi şeyde efendim Kitabın adını hatırlıyoruz. Evet. Evet. Evet. evet. Tevhidin hakikati. İsfel El Kardavi'nin Akli delilleri okumuştu geçen hafta. Bu haftada nakli delilleri okuyacağız inşallah. Nakli deliller. Fıtri akli delillerden başka nakli deliller de vardır. Bunlar nesillerin Allahü Teala'nın kitap ve resullerinden çeşitli zaman ve mekanlarda bir tek olan Allah'a celle celaluhu'a imana, ortağı bulunmadığına, ibadetin yalnız ona mahsus olduğuna ve Allah'ın haklarından hiçbir delil indirmeksizin ona şirk koşan kavimlerin inkarı hususunda edilen rivayetlerdir. <gülüyor> Yeryüzünün hidayeti için gökten indirilen korunmuş, mahfuz ilahi bir belge olan Kur'an bize tevhid akidesiyle gönderilen bütün peygamberlerden haber vermektedir. Bu Allah ile birlikte, baş, efendim Allah ile birlikte başkalarına ibadet ederek şirk, şirk koşanlara karşı onların ne akli ve ne, ne de nakli delillerin olmadığını kanıtıdır. Gelin, Enbiya Suresinin şu ayetlerine kulak verelim. Kur'an'ın onları nasıl azarladığını, nasıl meydan okuduğunu görelim. Yeryüzünde edindikleri ilahlar mı ölüleri diriltecekler? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilah olsaydı ikisi de fesada uğrardı. Yoksa onu bırakıp Başka ilahlar mı edindiler? De ki, kesin delilinizi getirin. İşte benim ve ümmetimin kitabı ve benden öncekilerin kitabıdır. Kitabı, hayır onların çoğu gerçeği bilmez de yeri yüz çevirirler. Ey Muhammed, senden önce gönderdiğimiz her peygambere, benden başka ilah yoktur, bana kulluk edin diye vahyetmişizdir. Enbiya Suresi Ayet 21- den 25'e kadar. Ahkaf suresinde ise idraklarına nakli bir delile karşılık vermektedir. Eğer doğru sözdeyseniz, size indirilmiş bir kitap ve intikal etmiş bir bilgi kırıntısı varsa, bana getirin delilerinizi. Ahkaf suresi ayet 4. Evet, bu da nakli delillerle ilgili kısa bir özet idi. Allah nasip ederse inşallah bir dahaki hafta bir önümüzdeki hafta inşallah tevhid Allah'ı Allah'a imanın özüdür başlığıyla başlayacak. Orada kalıyoruz inşallah. Ve şimdi edebul lisan. Edebul lisan dilin edepleri. Dilin edepleri. Konuşmanın edepleri. Toplumun içerisinde mübah efendim <gülüyor> nasıl konuşulacak? Efendim, nasıl efendim insanlarla muamelede bulunacak bu efendim daha çok bununla ilgilidir. Evet. Hadis 376. Orada kalmıştık. Muhire bin Şubenin radiyallahu taala anhudan Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yalan olduğunu bile bile onu nakleden Yalancılaralardan bir biridir. Yalan olduğunu bile bile onu nakleden yalancılardan biridir. Yani bir insan bir şeyi yalan olduğunu bildiği halde o yalan olarak bildiği bir şeyi başka tarafa aktarırsa o yalanın ta kendisidir. Ve kendisi de yalancıdır. <gülüyor> Evet. 377. hadis Semure bin Cündü radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kim yalan olduğunu gördüğü halde benden bir hadis rivayet ederse o da yalancılardan biridir. Hadis 378. Avn bin Abdullah radıyallahu teala anhu'dan Babam bana bir hırka giydirmişti O elbiseleriyle dışarıda dışarı çıkınca Arkadaşım bana Bunu sana emir mi giydirdi Dedi Bir emir tarafından giydirilmiş Olmamı düşünmesi, düşünmesi Hoşuma gitti ve Allah emiri Hayırla mükafatlandırsın Allah ona Cennet hırkası giydirsin dedim Bu Bunu babama Anlattığımda Dedi ki ey oğlum, yalan söyleme ve konuşmanı yalana da benzetme. <gülüyor> ne kadar önemli bir mesele değil mi? Yalan söyleme, konuşmanı da yalana benzetme. Hadis 379 Muhammed bin Müzahim'den, Sehel bin Ali'den annesi ona dedi ki Ey oğlum, şu kapıyı yarım kapat demişti. O da elinde bir sicimle geldi ve aynen dediği gibi yattı. Hadis 380 El Hasan radıyallahu teala anhu'dan. Lokman Aleyhisselam oğluna dedi ki: "Yalandan sakın. Zira o sertçe serçe eti gibidir. Canın çeker fakat doyurmaz. Serçe etinden ne kadar doyarsın? Canın çeker, güzel ettir ama ne kadar yesen doymazsın, evet. Evet. Bakayım bu konu bitecek mi? Bitirirse bitiririz inşallah. Yani, bu dağıtıklı. Dağıtıklı dağıtıklı? Ha. Münafıklığın alameti efendim üçtür, bir rivayete de dörttür. Konuştuğunda yalan konuşur, söz verdiğinde yerine getirmez, emanet ettiğinde hüyanetlik yapar. Evet, bu bayağı var. Bunu burada kalıyoruz. Evet. Şimdi 380'de kaldık. 80'i okuduk 381'de. Hadis 381. Evet. Şimdi fıkıhta biraz okuyacağız inşallah. Fıkıhta da geçen metni okumuştuk. Ve yine kaba taslak da olsa bir metni okuyayım. En azından hatırımıza bazı şeyler gelir, toparlarız onları inşallah. Bakayım saatimizin durumu nedir? Saatimiz aşağı yukarı şöyle böyle 20 dakikamız var. Evet. <gülüyor> Şimdi geçen metinde okumuştuk. Guslun farzları üç diye geçmişti. Tabii ki şimdi mezheplere göre onları okuyacağız. Neydi o? Bir niyet etmek. İki vücudunda necaset varsa gidermek. Üç bütün vücudun kırlarını ve derisini ovalayıp suyu ulaştırmak. Bu farzlarıydı. Sünnetler ise. Guslun sünnetleri yani. Beş tanedir. Bir besmele çekmek. 2 önceden abdest almak. Üç, vücudunu eliyle ovalamak. Dört, sırasıyla peş peşe yani ard arda bunları yapmak. Beş, önce sağ uzvunu sonra sol uzvunu yıkamak. Evet. Şimdi burada <gülüyor> inşallah bu guslun farzının metinde üç diye okuduk. Geliyoruz şimdi mezheplere. Mezheplere göre guslun farzlarının özeti. Mezheplere göre guslun farzlarının özeti. Şimdi biz bunu özet olarak, daha kısa bir ifadeyle diyeyim. Teferruata buna ne zaman yeter, ne vakit yeter. Tefervatı değil, özet olarak bir bina kuruyoruz. O binanın üstüne de sizler bir otu şeyler oturtturacaksınız inşallah. Mezheplere göre guslun farzlarının özeti. Hanefi mezhebine göre gusulda on bir şey farzdır. On bir şey farzdır. Metinde kaç tane okuduk? Üç tane. Bir, ağzın yıkanması. Bu ağzın yıkanması bazı alimlere göre farz değil, sünnettir. İki, burnun yıkanması. 3 bedenin bir defa yıkanması 4 bir özre binaen sünnet olmamış kimsenin gulfesini sünnette kesilecek yerinin içerisini açılmasında zorluk yoksa yıkaması sünnet olmamış birisi bir işte efendim özre binaen o efendim sünnet mahalindeki o gulf, o kalıp onu mesela eğer açmasında sıkıntı yoksa efendim açar varsa sıkıntı yok. Beş, göbeğin yıkanması. Göbek çok önemli. Mesela küçücük bir deliktir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vücudun her bir kılın altında bir cünüplük vardır. Biz zaten inşallah eğer delillere yetişirsek büyük bir ihtimal belki yetişemeyiz de bir dahaki derste belki olabilir. Her efendim kılın altında cünüplük vardır. Hazreti Ali Karamallahu Hacı buyuruyor ki ben diyor bu hadisi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden duyunca diyor iki kere diyor ustura ile başlama diyorum salat oldu. Kökten kesti. Evet. <gülüyor> Altı, kapanmamış küpe deliğinin yıkanması. Yani bir hanım kulağına bir küpe takmışsa Sonradan o küpeyi çıkartmışsa o küpenin deliği kapanmamışsa onun içinde yıkamak. Ovalayıp güzel suyu geçirmek. 7 Diplerine ulaştığı takdirde kadının örülmüş saçının iç tarafının yıkanması. 8 Sakalın altındaki tenin sakalın altındaki tenin yıkanması. 9 Bıyığın altındaki tenin yıkanması. Yani iyice o bıyıkların altına girmesi lazım. 10- Fercin dış tarafının yıkanması. Bu kadınlar içindir. Erkekler zaten sıkıntı yok. Kadınlar için mesela bazen efendim bazı kadınlar belki bunu bilmezler. Mesela kadın icabında şöyle düşünebilir. Mesela efendim acaba... Yani ben e, fercimin ta içine kadar mı yıkamam gerekiyor? Böyle yok. Dışına sadece dış görünen kısmı. Evet 11 esah olan görüşe göre gulfenin iç tarafının yıkanması vacip değildir. Yani e, burada efendim iki görüş var. Bir görüşte farzdır Hanefi mezhebinin efendim bazı ulemasına göre. Bir görüşte de efendim vacip değildir yani. Yıkanmasa da olabilir. Sünnet terk edilmiş olur. Bu Hanefi mezhebine mezhebinin efendim mezhebe göre efendim guslün farzlarıydı. Maliki mezhebine göre ise guslün farzları beş tanedir. Bunları özet olarak şöyle en azından aklımıza şu kalsın. Efendim Hanefi mezhebine göre efendim on bir tane efendim guslün farzı vardır. Ben bunu bazı arkadaşlara anlatıyordum. Allah Allah hocam diyor biz iş biliyoruz, e doğrudur. Sen onu kaba taslak sana üç diye anlattılar. Bir de onun işin içine girersen daha durum farklı olur. Yani üç, evet. <gülüyor> Şafii'de iki tanedir. Tabi. Yani o da, orada da üç tanedir. Orada da üç tanedir. Orada da tanedir. Evet. Şimdi gelecek oraya. Zaten oraya da şimdi gelecek. Şimdi bazı e, alimlere göre üçtür. Bazıları daha biraz efendim şey yapmış ama genelde üç tane üzerine durmuşlar. Evet. Maliki mezhebine göre guslun farzları beş tanedir. Bir, guslun farzına veya hadesi gidermeye veya yasaklanmış bir şeyin mübah yapıl olmasına yapılacak ilk işle birlikte niyet etmek. Bir şeyde efendim Maliki'de niyet de farzdır. Evet. Guslun farzına bakın, buraya dikkat etmek lazım. Guslun farzına veya hadesi gidermeye veya yasaklanmış bir şeyi mübah olması yapılacak iş ile birlikte niyet etmek. Yani hadesi giderdiği andan itibaren de başlasa sahiptir o niyet. Evet. İki, buna da kalbin kalbinde guslun farzını eda etmeye niyet ederek yahut da böyle bir hadesi gidermeye veya cünüplüğü kaldırmaya niyet ederek ve büyük hades dolayısıyla yapılması yasaklanmış şeylerin yapılmasına veya namazı mübah kılmaya niyet ederek yapar. Hatırlar ve abdeste olduğu gibi gücü yeterse yani bunu yapmayı hatırlar, abdeste olduğu gibi de gücü yeterse eğer Gücü yeterse bu şekil yapması daha evladır diyor. Üç, muvalat. Muvalat. Yani organların peş peşe yıkanması. Organların peş peşe yıkanması, vücudun dış tarafının bütünüyle, bütünüyle, suyla yıkanması. Dört, suyu döktükten sonra ve bez parçası ile dahi olsa vücudun ovalanması. Bugünkü kullandığımız lifler. Yani o lif efendim kullanması bir manada farzdır. Çünkü o lifle her tarafa ulaştırabilirsin. Ama eliniz her tarafa ulaştıramazsınız. Evet. Beş, saçların el ve ayaklarının hilallenmesi. Saçların, el ve ayaklar. Şu efendim ellerin bir de ayakların parmaklarının arası. Bu da Maliki mezhebine göre. Tekrar ediyorum. Hanefide 11 tane, Malikide beş tanedir. Onları şöyle bir not alırsanız bunları biraz da arada bir sizi imtihana tabi tutacağım ama tutmak da istemiyorum. Onun için imtihanı şöyle bir kafamıza yazar. Evet. Şafii mezhebine göre guslun vacipleri yani farzları Şafii'lerde vacipler farzdır. Farz farz hükmündedir. Kuslum farzları üçtür. Bir niyet etmek. İki varsa necasetin giderilmesi. Üç görünen tenin üzerine veya ten üzerinde bulunan saçlara efendim ve saçların altlarına varıncaya kadar suyun dökülmesi. Bundan fazlası da sünnettir. Kısa bir ifadeyle bizim doğuda gene genelde bunlar iki tane. Bir niyet iki pak. Bir niyet iki pak. on için ben dedim yani. Yani bir niyet iki pak mi zaten içine giriyor diğer şey, şey onun içine. Yani bir niyet iki pak. Yani pak nedir? Necaseti de gideriyorsun. ardından efendim terinin her tarafında yıkıyorsun. Yani o iki şart birinin içindedir aslında. Yine üçtür yani. Evet. Ne oldu? Şafiilerde de efendim kusunun farzı kaç tanedir? Üç tane. Ee, şimdi geldik. Efendim, hanbeli mezhebine göre hanbeli mezhebine göre guslum vacipleri yani onlar da yine mesela şafilerde olduğu gibi hanbelilerde de yani e, vacipler efendim şey hükmündedir yani farz hükmündedir bir şayet varsa vücudunda necaseti ve bunun dışında suyu suyun tene ulaşmasını engelleyen maddeleri gidermek yani eğer bir tenin üzerinde suyu enge ulaşmasını engelleyecek bir şey varsa o engelleri gidermek. İki niyet etmek. Üç besmele çekmek. Evet. 2. Niyet etmek 3. Besmele çekmek 4. Ağzı ve burun ağız ve burun dahil bütün vücudu yıkamak bütün yıkamak, 5. Gusulde ve abdeste olduğu gibi mazmaza ve istinşak vaciptir Gusulde ve abdeste olduğu gibi mazmaza ve istinşak vaciptir 6. Saçının dışını da içini de yıkaması erkek ve kadın için saçı uzun olsun veya olmasın vaciptir. Bununla birlikte aybaşı ve lahusalık sebebiyle gusletmek gerektiğinde saçın çözülmesi gerekir. Ancak diplerine suyun ulaşması halinde yani eğer diplerine su ulaşabiliyorsa sıkıntı yok. Ulaşmıyorsa çözmesi lazım. Sekiz sadece cünüplükten dolayı efendim gusletmek gerektiğinde saçın çözü jünüplükle sadece jünüplükten dolayı gusletmek gerektiğinde saçın çözülmesine gerek, gerek yoktur. Yani eğer ki e, mesela o, o tamamen kuruyorsa, tamamen ulaşabiliyorsa o su yani o saçın çözülmesine ihtiyaç yok. 9 sünnet olmamış kimsenin yani herhangi bir sebepten dolayı yine gulfe üstündeki derileri Açmak mümkün olduğu takdirde yıkamasın. Eğer mümkünse açması, yıkar değilse, sıkıntı yapıyorsa bir sıkıntı yok. 10. Aynı şekilde yüzük ve benzeri şeylerin altının da yıkanması vaciptir. 11. Altına suyun vardığında emin olmak için yüzük oynatılır. Yani o su acaba efendim yüzün altına girdi mi girmedi mi o yüzü oynatma oynatılır. 12 diğer taraftan kadın defi hacet için oturduğu vakit fercinden görünen kısmını yıkar. Diğer mezheplerde olduğu gibi. Çünkü bu dıştan bu dıştan görünen bedenin diğer kısımları hükmündedir. 13 iç kısımlarının yıkanması ise vacip değildir. 14 Gözün iç tarafının yıkanması vacip değildir. Gözün iç tarafı hatta zarar tehlikesi varsa müstehap bile değildir. 15 Abdest azalarında tertip ve muvalat da vacip değildir. Peş peşe ardarda işte efendim bir bir de tertip sırasına sırayla. Çünkü gusül her ikisini ikisinin yerine de geçmektedir. Ve her ikisi için ikisinde de iç içe girmiş birer ibadettir. Dolayısıyla küçüğünü, küçüğün hükmü sakıt olmuştur. Yani artık küçük, mesela abdeste biz normal abdestte ne diyordu? Küçük abdest. bu abdestine büyük abdest. Hacet, Hacedenin Umre ziyaretini yapmış e, efendim sakıt olmuştur. Hacedenin Umre ziyaretini yapmış olması gibi. Yani Haceden kişi, o sanki mesela Umre de yapmış gibi. Onun, ona benze, benzetmişler yani Hanbeliler. 16- eğer suyun vücudunda eğer suyun vücuda vardığında emin olursa veya galip zan ile buna hükmederse ovalaması da vacip değildir bu kaynak İslam Fıkıh Ansiklopedisi Cilt 1 sayfa 280 281 zaman yayınları İstanbul'da efendim yayınlanmış bir eser evet şimdi bu efendim şeyin farzlarıydı mezheplere göre farzlarıydı bir daha aklımızda kalması için tekrar efendim sayısal olarak hatırlatayım inşallah. Hanefilere göre 11 tane idi. Malikilere göre 5 tane, Şafiilere göre 3 tane, Hanbelilere göre ise kaç tane? 16 tane. Evet. Bunlar efendim abdestin farzlarıydı. Şimdi şey guslün farzları Şimdi kuslu sünnetleri metinde kaç tane okuduk? Beş tane. Bir, besmele çekmek. İki, önceden abdest almak. Üç, vücudunu el ile yıkamak. Dört, yani ovalamak. Dört, sırasıyla yani peş peşe ardarda arda yapmak. Beş, önce sağ uzvunu, sonra sol uzvunu yıkamak. Şimdi bunlar da efendim yine mezheplerdeki gibi bakalım. O e, durum neyi ifade ediyor? Guslun sünnetleri Bir Metinde beş tane okuduk, hatırınızda olsun Gusle besmele ile başlamak Hanefiler dışındaki Üç mezhebe göre bu niyet farzdır. Bakın Gusle besle, besmele ile Besmele ve niyet ile başlamak Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre bu niyet farzdır. Hanefiler sünnet demişler niyeti. 2. Cünüprükten temizlenmek için yıkanmakta olduğunu bilmek niyet sayılır. İbadet sevabı kazanmaya sebep olur. 2. Öncelikle elleri ve avret yerini yıkamak bedenin herhangi bir yerinde pislik varsa onu temizlemek. Üç, öncelikle elleri ve avret yerini yıkamak, bedenin herhangi bir yerinde pislik varsa onu gidermek, temizlemek yani. Üç, daha sonra namaz abdesti gibi abdest almak. Bulunduğu yerde su toplanıyorsa ayakların yıkanması sonra, sonraya bırakılır. Abdest alırken hanefi ve hanbelilere göre farz hükmünde olan mazmaza, ve istinşak da gerçekleştirilir. Mazmaza ve istinşak Hanefi ve Hanbelilere göre efendim sünnettir. Şey, hani, şafi ve Hanbelilere göre. Efendim bu nedir? Efendim e, abdest alırken Hanefi ve Hanbelilere göre farz hükmünde olan Hanefi ve Hanbelilere göre ki onlar farz demişler Mazmaza ve istişak da gerçekleştirilir. Hanbeli ile Malik sünnet demiş. Şafii ile Hanbeli şey Hanefi ile Hanbeli sünnet demiş. Şafii ile Malik ile şey farz demiş. Şafii ile Malik de sünnet demiştir. Burayı dikkat edelim. Yani niyeti efendim Hanefi ve Hanbeliler farz demişler. Şa, efendim Şafii ile şey sünneti sünnet demişler ona niyete. E, fakat efendim mazmaza ve istişakta ise farz demişler. Ham, Şafii ile Maliki de sünnet demişler. Bu dört. Üç oldu. Dördüncüsü, abdestten önce üç defa başa sonra üç defa sağ üç defa sol omuza su dökerek her defasında bedeni iyice oluşturmak. Daha önce ayaklar yıkanmışsa çıkarken önce sağ sonra sol ayağını yıkamak. Beş. Guslederken çok fazla ve çok fazla veya çok az su kullanmakta kaçınmak. Çoğu da israftır, azı da israftır. Yani gerekli yere kadar yıkamak gerekiyor. 6- Kimsenin göremeyeceği bir yerde yıkanmak. Ancak erkek erkeklerin, kadın da kadınların bulunduğu bir yer bulamazsa bir köşeye çekilerek avret yerlerini bir peştemalla örtmek suretiyle yıkanır. Kadın yalnız erkeklerin veya erkek kadın karışık bir topluluğun arasında yıkanmadığı gibi her iki cins peştemal gibi şey bulamadığı takdirde kendi cinsleri arasında da yıkanamaz. Yani avret mahali kapanması lazım. Erkek erkeğe olsa kadın da kadın olsa. Evet. Bu durumda Su hükmen bulunmamış sayılır ve teğmümü yapılarak namaz kılınır. Gusül yapma imkanı bulununca da bu namazlar iade edilir. Diyelim ki öyle bir durum icap etti. E kadın erkek karışık veya yıkanması mümkün olmayan bir yer bulamadın. Bu, da bu sefer efendim orada kaçınmak gerekir ve onun yerine teğmüm yapmak. Yani çünkü orada su yok hükmündedir. Oraya harama giriyorsun. 7. Tenha bir yerde yıkanılsa bile avret yerlerini açmamak eğer avret yeri açılırsa kıble tarafına dönmemek. Evet. 8. Guslederken konuşmamak adam efendim abdest alırken muhabbet ediyor. Guslederken de aynen. 9. Gusül bitince bedeni bir havlu ile kurulamak. 10. 10. Gusludan sonra çabucak giyinmek 11 bir kimse bir kimse ağzına ve burnuna su almak suretiyle deniz, göl, nehir ve havuza dalsa yahut yağmur altında durup vücudun bütünü ıslansa gusül farizası yerine gelmiş olur. Bu durumdayken uzuvlarını hareket ettirse veya su içinde abdest ve gusle elverişli bir süre dursa sünnete de uymuş olur. Bu da İlmihal Doçent Doktor Hamdi Döndüren Bursa 30 Temmuz 1991 Erkam Yayınevi tarafından yayınlanmış bir efendim eserden nakil yapılmış. Evet. Şimdi saatimiz durumu bakalım nedir? Evet, mekruhları da okuyoruz. Şeyleri yetiştiremeyeceğiz. Guslün mekruhları abdeste mekruh olan şeyler gusulde de mekruhtur abdeste mekruh olan her şey ne mekruhsa biz önce efendim abdestin mekruhlarını gördük yani abdeste geçen mekruhlu ne varsa gusulde de aynen geçerlidir <gülüyor> suyu israf etmek çok az su kullanmak suyu yüze çarpmak gereksiz yere konuşmak Özürsüz olarak başkasından yardım istemek gibi ayrıca gusulde dua okumak da mekruhtur. Avret yerleri örtülü bulunmadıkça kıbleye dönülmez. Evet. Aynı yayın evinin efendim. Bu da bu konuda yine daha önce abdestin mekruhlarında da bu bölüm geçmişti. O bölüme de inşallah göz atarsak daha iyi olacak Allah'ın izniyle. Evet. Burada Konu biraz uzuyor, yetiştiremeyeceğiz <gülüyor> Bakalım nerede kaldık? Bir daha ki dersiniz inşallah. Artık burada kalıyoruz, bitiremeyeceğiz çünkü. Matte 101, 151, birinci kitap sekizinci bölümün delilleri. Sekizinci bölümün delilleri. madde 152, guslun farzları ve sünnetlerinin hüküm, hükmünün delilleri. Ve guslun fazlarının delilleri 153. Yani 151, 152, 153 maddelerinden devam edeceğiz inşallah. Ee, sayfa 88. Evet burada kalıyoruz. Saatimiz de zaten doldu sayılır. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ve ala ve ashabi ecmain. Subhanarabbike rabbil izati amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alamin el fatiha ma'a salli ala Evet. Bu arada